Radyo 3'desiniz sevgili beraberliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. of Demirci bizimle birlikte Fahir'i işte şu anda herhalde hava alanı yollarında ilk yurt dışı gerçek yurt dışı seyahatini gerçekleştirmek üzere. Ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum ben. Çünkü gece boyunca <gülüyor> neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Dikkat çekti. Merak ediyorum hava yani sen bu arada yaparsa o tip neşeli tavırlarına problem yok da. E sen ya. bana da şey derler, iyi bari bir hafta rahat ederiz <gülüyor> Böyle bir adamı ülke sınırından çıkarmak iyidir diye düşünmüyorlar de. Bu sınırlar işte Hervatistan tarafında o tiparı gerçi uyardım ben iki sefer. Şaka oldu fark ettim mi bilmiyorum. Bak dedim giremen dedim ondan sonra herkes girer dedim sen giremen dedim. Onu anlamadı o galiba değil mi? Keşke giremezsin deseydim ya. Pasaport falan nasıl kullanılıyor onu bilmiyor. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> ilk defa pasaportunu kullanacak. Onun heyecanı var üstünde. Öyle diyordu ya ben diyor, şey çiçek yaptıracağım. Yapmasını isteyeceğim oradaki görevliye falan diyordu. Yani o tip şeyler yaparsa veya onun şey tavırları devam ederse pazartesi günü yeniden beraber olurum şu <gülüyor> Ben sana söyleyeyim. Hareketlerine göre belki ülkeden çıkmasına da izin verilmez Fahir'in. Ülkeden çıkmasına izin Türkiye'yi temsil diyeceğim. edecek çünkü. Turist olsa da. Şey derler ya bu tip bir adam yani Türk diye bunu görecekler. Daha yeni Riksos oteli açtık oraya dünya kadar para verdik. Tam orada bir Türk imajı oturacakken bu adamla bir şey olmasın. Evet efendim diye dolaşmasın yani. <gülüyor> yok yok bence o kimse şey yapmaz olur da. Kimseye engel olmaz da. Şimdi geri dönerse e, cumartesi pazar bir kendini toplar. Doğru. Bir morali bozulur çünkü değil mi? <gülüyor> kimse <gülüyor> girerse, o giremezse. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir de çünkü girerler beraber gittikleri. Tabii canım. İşte 3 kişi, kişiyle beraber gidiyorlar. Yanında 3 kişi var yani. O 3 kişi girer. onlar Çünkü bir de onlara şey de diyemez değil mi Hırvatistan'da? Yok ya ben şimdi burada tek mi kalacağım? Biriniz bari girmeyin benimle gelin falan diyemez. Öyle yani. Zaten yapması gereken aslında o üçünün ve daha doğrusu artık uçaktan kaç kişi inerse... ...hepsinin tavırlarına o pasaportu nasıl veriyorlar, nasıl uzatıyorlar çat çat çat diye cama mı vuruyorlar ki barca uzatıyorlar mı ee, orada nasıl bir sohbet e, gerçekleşiyor bunları gözlemlemesi lazım o yüzden son kalacak <gülüyor> vize uygulayamayan vize uygulamayan ülkeye giremezse Fahir ben sana <gülüyor> Ankara dışına çıkmaz bundan sonra ben gitmiyorum ya evimde oturacağım ben ne için var diye döner cumartesi pazartı ben söyleyeyim mi? öyle bir şey olsa Biz normal döneceği tarihten Önce göremeyiz Fahir'i Saklanır değil mi? Saklanır. Gittim ben oğlum <gülüyor> İki tane <gülüyor> kravat alır bize Kızı aydan Gittim <gülüyor> ya Öğretten evet, çok güzeldi Ha <gülüyor> i̇şte vallahi oradan ya Pasaportunu söylüyoruz o zaman Göstersem. Pasaportu aldılar falan der Pasaportu girişte alıyorlar <gülüyor> Bilmiyor ki Havuzlarda görme şansımız var Fahir'i yalnız. Hadi bakalım. Eğer gidemezse havuzlarda çünkü bir şekilde yanık gelmesi lazım. Doğru. Yanık gelmesi lazım. Onu bekliyoruz. Kravat kadar yanı, yanma da bekliyoruz Fahir'den. Hay bakalım. Bir kere daha iyi yolculuklar dileyelim de. Güzel güzel gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyiciler ben dün büyük bir başarıya imza attım. Ya evet. Oradan, oradan radyo, başlayacağız oddüde. zaten. E, Tabii bu olay gerçekleşmedi de dün akşam TRT Ankara Radyosu'nda akşam 8'de. Tam program bitmek üzereyken Fahir ile Oktay bana akşamki maçlar ne olur diye da işte Fenerbahçe ve Galatasaray maçı. Ben de içimden gelen sese kulak verip Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 yener. Fenerbahçe'nin maçı burada olduğuna göre o da 5-0 kazanır dedim. Bana böyle bir alaycı bir küçümseyerek baktılar bu kadar golü sen hayatında göremezsin falan dediler. Sonra akşam 11'e doğru Fahir beni e, saygı korkuyla karışık bir saygıyla aradı. Sen ne ulu bir insansın, sen ne yüce bir insansın diyerek öncelikle takımlarımızı bir tebrik ederim. Ee, ben takımlarımızdan önce seni tebrik teşekkür istiyorum. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ama ya. takımlar böyle başarıya imza atmasaydı ben de durup durken e, hiç bir özelliği, daha doğrusu bu gücümü, yeteneğimi ortaya çıkaramamış olacaktım. 4 1 bildin, net skorla bildin üstelik. İsrail'de 5 atar dedi. Üstelik İsrail'de oynadığını da vurguladım ben. Evet. Sen de deplasmanda diyerek ısrarla skorun 4-1 olacağını söyledi. Hatta o yiyeceğimiz golün de deplasmanda olmanın getireceği bir şey. Türkiye'de olsa da o, bir, o golü de yemezdik diye de vurgulamıştın. Vurgulamıştın ee, ve Fenerbahçe maçıyla ilgili de 5-0 demiştin. Evet. Ee, şöyle bir gol dakikalarına bakıyorum. 69. dakikada 5. golünü atmış Fenerbahçe Alex'le. 5-0'ı yakalamış 5 yakalamış. 8 dakikada bir gol yerek 5-0 yani. olmuş O golü yemeseydik Ben herhalde şu anda Daha turuncu bir kıyafet içinde kafamı da Kazıtarak dolaşacaktım Şimdi öyle bir durama gerek kalmadı öyle bir şey... Şık bir takım elbiseyle dolaşma şansı Robert'e teşekkür et o zaman ben sana söyleyeyim Robert'e teşekkürler Arda Turan'a teşekkürler 3 asist <gülüyor> Niye havaya giriyorsan asist deyince Asist ya asist kolay mı ya Valla işte Homevet takımından Robert'e Hangi e... formayla oynadı Galatasaray? Yeni mor formalarla mı? Formasıyla Beyaz formasıyla oynamış. Yeni formaları daha öyle hemen olmaz ya. Ya yeni yeni şimdi giymeyin orada ilk günden batırırsınız demişler. Acaba sen bir şey mi o, o, iddia falan mı oynasın ki? İddia falan oynasaydın bugün kimseyi tanımazdın ben. 4-1'den para alacaktın değil mi iddia oynasaydın? 4-1 çarpı 5 de tutturmuş olsaydım. Yani gerçi 5'i tutturduğuma göre oradan da oradan biraz veriyorduk. Oradan bir şey ]aktan. yok. Tam skor. Tam sonuç. Ya 8 puan veriliyor ya veriliyor. 4-1'den korkunç paralar alırdım Oktay. Korkuturdum. Yani korkutmak, şöyle bir korkutmak olurdu. Paranın insanın neler yapabileceğini gözlerinde görürdüm. Yani, Sen şimdi az çok tahmin edebiliyorsun. Para insana herhalde şimdi yaptırır falan diyorsun ama gözlerinle görürdü. Turuncu takım elbise ve kafayı kazıtmış bir EGK'den Tabii. ben görmek istemezdim. Ee, o zaman beyaz olacaksın. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler bu arada Fahir'in gideceği uçakta aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi'nin e, dansçıları da sanatçıları da var. Onlar da turneye gidiyorlar. Arayalım mı ya? İlerleyen dakikalarda bir arayalım. Havaalanında böyle meczup gibi mantıksız hareketlerle dolanan bir adam var mı diye bir soralım. Ondan sonra pasaportunun nereye göstereceğini şaşırmış biriyle karşı karşıyalar mı? Onu da bir sorsunlar. Soralım. Ee, <gülüyor> onu bir soralım. İlerleyen dakikalar dediğin zaten dokuzda kapanır telefonlar. Ben söyleyeyim. Hatta şey diye sor, konuşulsa, Fahir'in yanında biz öyle bir şey yapabilir miyiz? Bilmiyorum da. Ne? Vizeler de son dakika vizesi ne olacak falan filan. Gizli ya. telefon mu? Ha. Gizli telefonla mı? Öyle bir şeyler yapılsa çok güzel olur. Vize istiyorum Hırvatistan falan diye. He. Ama yanındakileri de ayarlamak lazım o zaman. Vize değil de. Ee, Acaba yanındakilerden birine mi ulaşalım ya? Fahir'in yanındakiler birine benim. Ekip olarak dolanıyordur onlar ben size söyleyeyim. E, anlarlar ya. Yani e, kim anlar? Şimdi, Fahir mi anlar? Onun yanında Umut var. Umut becerebilir mi böyle bir şey? Kardeş nasıl yapacağım ben diye. <gülüyor> Heyecanlanır. E, ne yapacağız? Onlarda da vize yok abi onu yapamayız. Hayır şey şey olabilir ya. Ya ee, daha önce hiçbir yere girilmemiş pasaport zorluk çıkarıyormuş falan diyesin. Geçici vize, geçici vizeleri nereden alıyoruz falan diye bir şey konuşuyorsun Faire'nin yanında. Hani vize istemiyor ama sonuçta bir ülkeye giriş için bir şey lazım falan diyerek. Tamam da o ekibi, o umutlar işte şey yapacak. Onlarda da yok abi geçici vize. Öyle onlarda olan Faire'de olmayan bir şey bulmamız lazım. Yani mesela işte şey, yurt daha, <gülüyor> <gülüyor> daha önce tecrübesi. Evet, daha önce çıkmış olması gerekiyor. ...en az bir kere vizeli bir yere girmiş olması gerekiyor. Hırvatistan'ın böyle bir garip kuralı olsun. Veya şey mi yapsak ya? Ne? Oradan işte baleden birileri gitse Fahir'e şey mi dese? Ne derler? Abi seni tanıyoruz çok ee, Anladığım kadarıyla pek çok yerler yurt dışından çıkmışsın. <gülüyor> <gülüyor> deyip şey mi yaptı? Evet, evet, evet kubus'a falan gitsin diye konuştursak gizli telefonla. Gizli telefon mu? Hmm. Onu hadi bir yapalım ya. Sende var mı şimdi o kafir eden birilerinin telefonu? Var. Dur bir arayalım bakalım. Gerçi uçak ondaydı değil mi? Uçak onda işte. 9'da şey yaparlar. Şimdi onlar kuyrukta falandır. Havaalanında da Zaten hayır 7.30'da orada olmam lazım falan diyordu gece. <gülüyor> 7.30-7.45 Hatta bir gün önce gitti gördü havaalanını falan. Evet tabii canım Sınav sınavdan önce. <gülüyor> Dün gitti niye gittiniz falan filan dedik de gittik. Ya işte. insan turistik seyahate okunmuş pirinçle çıkar mı? <gülüyor> Adam nasıl gözünde büyütüyorsa. Ya neyse canım heyecanlı işte. 706 mu yapıyordu koktay be? Hı -hı, 706. Dinleyicilerimizin anlamadığı mesajlaşma tekniklerimiz. Ondan sonra sıfır koyuyor muydu? Tabi. Koyuyor muydu? Evet. Hmm. Koymadın mı? <gülüyor> koymamışım. Sevgilinize her <dinleyiciler>, sıfır koymamışım. <gülüyor> Okulmuş biricini aldı. Su su almış ya. İki litre su alır mı insan yurt dışına giderken? Çantasının içine. <gülüyor> bir de herkes şey diyordu ya. Giderken boş bir çanta götür. götürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, i̇nşallah uçaktan merhaba kroşyalılar falan diye inmez. O so, tip planları vardı. havalı bir iniş olacaktı ama. çalıyor. Kim konuşacağımız ismi? Arzu. Prima. Prima Arzu. Tam şeyde mi acaba? Şu anda fa herkesin... Ben de. De. Arzu günaydın Egemen ne haber? Ben iyiyim Egecim sen mi İyidir yayından arıyorum. Hava ha. mısınız? Evet ha, Fahir gördün mü hiç oralarda? Fahir'i görmedim Fahir'in de ilk yurt dışı seyahati olacak da Biz <gülüyor> çok endişeleniyorduk Nasıl yapacak ne edecek falan diye Biz Sonra... yayındayız şu anda Arzu, Merhaba Oktay ben Merhaba Oktay ee, Kim var şu anda hiç... Sen neredesin şu anda Kuyruğa girdiniz mi? Ee, biz e, erkekler Biz grup halinde gidiyoruz Erkekler sağ olsunlar bizim valizleri veriyorlar Biz kızlar güzel güzel geldik kahve içmeye Oralarda hiç pasaportu nereye gösteriyoruz diye dolanan fair falan yok mu? İlk ilk seyahati ben biraz endişeleniyorum da şey olarak. E geçim yok ya görürsem fair ölerim sizi. Tamam o zaman biz seni bir kaçta biliyorsunuz uçağa? Onda. Onda. Tamam. Kaçta geçecek? Kaçta telefonlar kapanır? Aa, herhalde 9.30 gibi kapatır diyarkam. 9.30'a kadar o zaman sana ulaşacağız. Ulaşma olasılığımız var. Arzu kapatmazsın olur mu? Tamam peki. Bir de, bir de Fahir'i görürsen işte Ege'ler arada, Oktay'lar arada falan deme sakın. Ha, tamam. Siz, tamam. Sen de geçici vize var mı gibi bir şey desene bir paniğe kapılsın. <gülüyor> tamam peki. Tamam Hadi görüşmek üzere. <gülüyor> görüşürüz. Hadi görüşürüz. Öpürüz misiniz? Hoşçakalın. O zaman bir de şeyi arayalım. Fahir'i arayalım. Geçici vize diyorlar. <gülüyor> tamam bir ara ya. Adamın sesi nasıl geliyor bir bakalım. <gülüyor> Hakikaten şey olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Adımı bir sakinleştirelim Önce geçci diyelim Çünkü bir sakinleşmesi lazım O Aman. şeyle giderse Şu Fahir'in telefonunu da bir türlü ezberleyelim 706 <gülüyor> <gülüyor> Sıfır <gülüyor> Dur bakayım hayır. Çok ayıp ya ezberleyelim Oraya buraya da yanlış yazıyorsun ya Bu adam kontrollü telefon aldı ya 15 yıl önce ben dedim ki adam odur bu ilerleyen zamanlarda Normal bir telefon alır o zaman ezberlerim Dedim 15 yıldır ezberleyebilir şunu Neden aldı? Tersim'e borcu olan yüz yanlarca insandan Bir tek o kaldı borcu kalan Geçen sene mi ne dedi o borçlarına? Bütün pislikleri ortaya döküyoruz herifim Tersim borçlu giremiyorum giremiyormuş Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh ya. Be. ya o tip bir şey mi söylesek acaba ya? Telefon numarası çevirememek ne demek. Senin şimdi ehliyetinde kaza göründüğü için fahir. Ee, Urbatistan'da kaza... I -ı. Giremiyormuş kazalı yolcular. O tip bir şey söyleyeyim bence. Evet bakalım ne olacak şimdi. Çökme. Ne bir kişiye falan çağırsaydım. Alo. Alo Fahir. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Fahir günaydın. <gülüyor> Fahir günaydın. Günaydın canlarım. Ne yapın? Neden? Ne yaptın? Alo. Ne yaptın? Ne yaptın? Yoldayız abicim işte ya. Havaalanına mı gidiyorsunuz? Evet evet. Radyonuz açık mıydı? Hayır. Ha. Ha. Niye dinlemiyorsunuz Niye abi, abi bizi? Kıracağımı. Abi sabah akşam <gülüyor> şey, şey bazı radyo'lar var böyle Eskiyle onları falan dinliyoruz. Çok iyi ya. Fire bir şey soracağım. Geçici vizenizi aldınız mı siz? Ne? Geçici vizenizi aldınız mı? Geçici vizele abi. Ya işte vize değilmiş de burada başka bir yerde alınıyormuş. Dinleyicimiz arada bir tane bizim ilk yurt dışı seyahatin vizesiz ülke falan diye konuşuyorduk. Vizeyi buradan yaptırarak giriyor musun? Yok abi öyle ya Öyle dedi Biz bir paniye kapılarak ar aradık seni ya Bir de bu harç Hayır hayır Bak hayır. Havalarında da belki olabilir dedi Harçların ödendiği bir yer var Havalar... Harç mı? Yurt dışına çıkış harcı <gülüyor> Ben, <gülüyor> harcı, ben yeterince harç ödedim arkadaşım Hiç öyle bir şey ya Valla harç diye bir şey var bilmiyor musun abi Fahir sen ne? Hırvatça Ne geçici vizesi abi Demeyi öğrenebilir misin kısa zaman içinde <gülüyor> Kim bu bilgi veren? Bilgi veren sa sadece. Sa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya vayır bak, <gülüyor> bak Bizim biraz sinirler bozuk şu anda Güldüğümüzü herhalde neden güldüğümüzü anlıyorsundur da Saadet Hanım diye bir dinleyicimiz vardı yurt dışına çıkış harcı. mı? sen <gülüyor> işte yurt dışına çıkış harcı Geçici vize <gülüyor> Geçici vize dediği o değil abi Yurt dışına çıkış harcı ödenen vezlenin yan, yan tarafında da var öyle bir şey galiba dedi Ama dedi esas de Ankara'dan hallediliyor Yani gitmeden önce şehirden halletmen lazım Emniyetten halletmen lazım şimdi hallederiz ya işte o zaman bir sor bakayım Umut biliyor mu o yurt dışına çıkış harcını şeyini? Geçici vizeyi falan. Geçici vize diye bir şey diyorlar. Zaten vize geçici değil mi? Geçici vize ne demek ya? Saadet Hanım da biraz... Evet abi öyle. Öyle yok öyle bir şey diyor ya. Faye biz o zaman şimdi dinleyicilerimize bir soralım da. Sevgili dinleyiciler Hırvatça konuşuluyor değil mi Hırvatistan'da? Başka bir yani Yugoslav başka bir şeyi mi? Yok galiba öyle olur. Hırvatçadır herhalde. Evet. E, Fahir sen gitmediğin için daha bilmiyorsun da <gülüyor> Sevgili dinleyiciler Hırvatça bilen varsa aranızda Ne geçici vizesi Abi de mi Bize bir öylesinler biz de Fahir'e söyleyelim Çocuk pasaportta şey yaşamasın İyi o zaman Fahir biraz sessiz gidiyorsunuz Niye neşresiz misiniz yoksa İlk senin ilk, ilk Abi yurt dışında çıkış harcı ödenen yerin Zaten oraya uğrayacaksınız hepiniz Aha. oraya uğrayacaksınız oradan bir pul tipi bir şey yapıştıracaklar yurt dışına çıkış pu haricinin pulu onun yan tarafında ya da o, o sırada mı dedi o onu tam bilmiyor işte Saadet de da bilmiyor o kabinette dedi galiba oralarda olabilir dedi Oralar tamam dedi... abi ben şey yapayım dur ya bir, bir arayayım ben sizi ya niye bizi niye arıyorsun, arıyorsun ya? Ya? arıyorum arıyorum dur bir saniye alttan telefon çalıyor dur bize yazmasın arıyorum. diye mi arıyorsun bizi herhalde Alo. Ar arıyorum arıyorum Tamam Fahir'i arıyorum. Arıyorum derken kapatan radyocu yakalandı diye Hırvatistan'da yakalanacak şimdi adam. Hay Allah çocuğun ilk pasaportunu ilk kullanacağı günde başına gelenlere bak. Pasaportunu ilk kullanacağı günde başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemişmişti. Ben aklımı peynir ekmekle mi yedim? Dur ya şu Hırvatça bilen dinleyicilerimize ulaşalım. Hırvat... Kesin vardır da uyanık mıdır bu saatte? Hırvatça bilen adamın saatin. Sabah 8'inde ayakta ne işi var? Hırbatça. En az bir onda kal benim bildiğim Hırvatça. Neye? Neye güveniyor? Pardon çok özür dilerim. Neye güveniyor? <gülüyor> Hırvatça geleceğin lisanı. Hmm. Çince ve de Hırvatça diyorlar. Hırvatça bilen kim olabilir? Yani şimdi bir düşünsen, turizmci olur. Misal Turizm. temsil misal. Hiç aklına gelen var mı? Bizim şu var, o Hırvatça kesin biliyordur falan diyebileceğim. Tanıdık mı? Haha ya yani dinleyicilerimiz. Yok canım. Bari tam Hırvatça bilen dinleyicimiz yoksa da Hırvatça bilen tanıdığı olan dinleyicimiz varsa onlara da telefonumuz açık. 210-30-30'dan bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. İki telefonda ulaşmaya çalışıyoruz Hırvatça bilen kişiye. Hırvatça bilen bir tanıdığım var. Hırvatça konuşan duymuştum. Ma kadar da çekebiliriz aşağıya. Benim anlamadığım bu Faire'i hiç araştırmadın mı gideceği yeri? bi bakmadım en azından bir internetten neyece konuşulduğunu bilmiyor ne? para birimini sorduk dün onu bilmiyor rüzgarsız deyince kor mu dedi bir şey dedi kor mu ha? hırvat Hı. koru falan diye bir şey söyledi ya yani bir hakikaten şeye gidiyor adam yani daha doğrusu öyle bir ülke değil hırvatistan ama faire'nin gidiş şekli sanki keşfedilmemiş bir kıtaya gider gibi gidiyor böyle tamamen çırılçıplak çıplak gidermiş gibi ya bir hırvatça bir şey öğrenseydik bir iki kelime Sevgili dinleyiciler, hakikaten bu konuda çok şey olurum ya. Üzgün olurum ya. Yani. Bu çocuk üzülecek. Aramazsanız bu çocuk üzülecek abi. Dur bakayım Google Translate'ten acaba öğrenilir mi? Şu Google'dan bir ilk başta Hırvatistan diline bak bari ya. Ondan da emin değiliz. Ne ne konuşuluyor? Belki Hırvatça bilen, Hırvatça bilen belki öyle bir şey yok. O zaman tatlı bir araştırma yapalım önce. Hadi. Ondan sonra bilgilerimizi paylaşalım Hemen de fayra e yetiştirelim Çünkü tamam. acil ihtiyacı olacak bu bilgiler Bizi araştırma yaparken dinleyicilerimizden de Belki ses çıkar 210-30-30 telefonumuz sevgili dinleyiciler Hırvatistan hakkında En ufak bir bilgisi olan bizi arasın Hırvatça bilen stüdyomuza Limuzinle gelsin Kendi ödemek kaydıyla. Çok güzel şarkı çalıyoruz bu arada Telefon çalıyor gibi Hocam... Aa vallahi telefon çalıyor Bakın şu şarkı alttan alta çalsın. Biz neşemizi bulalım. Günaydın efendim. Alo günaydın. Ay ne kadar mutlu olduk hanımefendi. Bravo. <gülüyor> kimsiniz siz? Ya Hırvatça bilmiyorum ama Hırvatça benin arkadaşım telefonunu biliyorum. Hayır siz kimsiniz? <gülüyor> ben Esra. Esra hanım. Esra hanım. Ay ne kadar Arkadaşınız arkadaşlar. kim? Arkadaşım Arnavut ama ismini vermezseniz çok sevinirim tamam. geliyormuş. Vermeyiz ama tamam biz canım. Biz isminizi vermeden nasıl sapık gibi arayalım arkadaşınızı. <gülüyor> Aman ver Ege. Biz, biz gizli bir yerden öğrendik falan dersiniz ya bağlarsınız. Tercüman. Türkiye'de çok güzel konuşur. Bir şey soracağım Esra Hanım. Buyurun. Tercüman mı bu arkadaşınız? Değil değil doktor. Doktor, doktor Arnavut mu dediniz? Evet. Yani Türkçe Türkçe konuşuyor ama değil mi? Süper konuşuyor evet. Peki aranız bozuk mu sizin bu beyefendiyle? Yok ama o beni çok fazla keklemişti. Telefonu ben de aynı şey onunla sizin aranızla yapma, yapmak istedim. Ha. Keklemeyeceğiz ki biz adamdan yardım isteyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Kekleme yok ortada. Kekleme Aa. ne demek <gülüyor> ayrıca seni 2009'da keklemek ne demek? Bilekiz adamın ağzının içine bakacağız. Yücelteceğiz <gülüyor> zirveye çıkaracağız. Aranız kötü değil değil mi Esra Hanım? Yok yok çok severim. Nedir beyefendinin adı nedir? Ediyon. Efendim? Ediyon. Ediyon. Atıyorsunuz <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Uyduruyorsunuz değil mi Esra Hanım? Vallahi uydurmuyorum ya ama sizin canlı yayınla mı bağladınız? Şimdi olmaz ki. Evet, <gülüyor> evet. şu anda yayındasınız. Şey gibi mi? Ne yapıyorsun? Ne ediyon gibi ediyon mu? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Biraz yalan ortaya çıkmaya başladı gibi geldi. Ne ediyon Esra ne ediyon? <gülüyor> <gülüyor> ediyon mu gerçekten adamın adı? Vallahi doğru ya Soyadı Soy evet. adı ne? Soy adı ne? Hayro. Aklınıza gelen ilk uydurup şeyleri söylüyorsunuz gibi hissediyorum ben Vallahi doğru, doğru mu? Evet. Esra Hanım siz ne iş yapıyorsunuz? Ben doktorum ha, Oradan mı tanıştınız siz? Aynı hastane evet. de misiniz Esra Hanım? Evet Peki şimdi bazen hani bazı doktorların e, böyle bir ağzı bozuk oluyor ya <gülüyor> Edi Bey de basar mı küfrü bizi? Ters düz konuşma ihtimali var mı yani? Valla olabilir çünkü 9 yıl şimdi her şeyi öğrenmiş arkadaş o da olabilir yani. Biraz da tembel anladığım kadarıyla. <gülüyor> yok yok çok çalışkandır çok tatlıdır. E niye 6 yıllık okul 9 yılda niye okudu? Hayır 6 yılda tut fakültesini bitiriyor üstüne e, yüksek ihtisas yapıyor. Ha, doğru 3 senesi daha var tecrübeli doktor yani. Edyon Bey şu anda uyanık mıdır? Uyanıktır. Şu anda iş yerindedir hatta. İş yerindedir. Ee, ben de otoparkta e, bu radyo programı kaçırmamak için bekliyorum ama 5 dakikam kaldı. Ama o zaman bir saniye ben mi? sizi yayından alıyorum. Siz kapatmayın telefonu. Edyon Bey'in telefonunu alayım tamam, size. Tamam tamam tamam. Edyon Bey'in telefonunu alıyor evet. Ege. İlk defa canlı yayında hemen bir olayım. ilk gerçekleşiyor sevgili dinleyiciler. E, doktor Edyon Bey'le az olayım. sonra konuşacağız. Ne, nazlanıyor mu Esra Hanım evet. telefonunu vermek için? Evet şu anda Edyon... Ege'cim sesli söyleme istersen <gülüyor> ya da yayını al Esra'nın <gülüyor> da dinleyelim. Çok teşekkürler Esra'nın görüşürüz. Yok yok vermedik vermedik. Görüşürüz. Tamam hadi. Hadi Ege. Nasıl kapattın hiçbir ne, şey etmemeliyiz. Ne zaten. doktora onu soracaktım bak unuttum. Her seferinde aynı şey oluyor. Son dakikada bir şey aklıma geliyor. Bir telefonlar var. Günaydın. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz? Toros Bey. Toros Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi sizi sormalı. İyidir. Sağ olun efendim. Uzun zamandır görüşmüyoruz sizle galiba değil mi? Ve, galiba evet. Sizin çocuklarınız mı olmuş Toros Bey? Yok. Bunu her seferinde aynı şekilde söylüyorsunuz ama ben her <gülüyor> seferinde yok diyorum. Düşünmüyor musunuz belki? Belki bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Ha, üstüne de bunu soruyorsunuz. Üstüne de yok diyoruz. <gülüyor> biz Ay ne e... kadar sıkıcıyız Toros Bey'e göre biz ya. Hep aynı şeyleri yapıyoruz. Sıkıcı evet. veya tutarlı. İkisinden birini seçsin. Evet, evet Toros Bey. E, biliyor musunuz Hırbat Şimdi Hırvatça bilmiyorum ama 2005 yılında Hırvatistan'da bir toplantıya gitmiştim. Evet. Para birimi Kuna'dır. Kuna? <gülüyor> evet. kor dediği o muymuş? Kuna'dır. Tatile gitmek için de aslında çok güzel bir yerdir. Evet doğruca. Ee, böyle yaklaşık 100-150 tane ada var. Hmm. Adliyatiye bak, üstünde olan. Ee, çok büyük bir kısmı İtalya ve Hırvatistan arasında paylaşılmış zaten. Hmm. Ee, bu özellikle Almanların ve Avusturyalıların tatil için gittikleri, tercih ettikleri bir yer. Çok yakın olduğu için arabayla gidiyorlar. Pivo hmm. ee, kelimesi bira demek. Kivo. Pivo, pivo. Pivo, pivo. Evet, evet. Ondan sonra e, onun dışında çok şey böyle yani herkesin İngilizce, Almanca ve işte kendi dilleri Hırvatça, Sırpça olan böyle çok dilli bir yer. Peki euro yaygın mı? Çok, çok, ha, çok. Değil yani değil. Normal bak şeyde, köşe başı dükkanlarında bile verebiliyorsunuz. Buraya hiç gerek yok diyorsun. Ee, i̇lginç bir para aslında. O yüzden e, şekli şevvali falan düzgün bir para böyle eğer onlara ilgiliyseniz. Ne kadar peki biliyor musunuz? Gerçi siz gidelim bayağı olmuşsunuz. Bayağı olduğu için hatırlamıyorum. Peki yani çok hatırlamıyorum. teşekkürler. Birkaç telefon yani. daha var Toros Bey. Onlara da bir bakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çocuk konusunda düşünün derim <Gülüyor> Peki tamam. <gülüyor> Hakikaten çocuk sahibi yapacağız adam. Yakışır ama Toros Bey'e. Veya sif bu yüzden aramıyor demek ki bize yıllardır. Şimdi var mı telefonumuz? Doğrudan arayalım mı? Ediyon mu? Ediyon Bey'i. Ediyon Bey'i arayalım da yayında olduğumuzu birinci dakikada söyleyelim. Birinci dakikada söyleyelim. İki, i̇ki kişi 3G mi konuşuyorsunuz falan filan demesin. Ha evet doğru. Ü ya da 3G ile konuşuyoruz diyelim. <gülüyor> <Konuşuruz>. <gülüyor> Bence çok iyi fikir ya. O zaman çünkü çok havalı olacağız. 3G'yi tes test ediyoruz diyelim. Ama o zaman garip olur. Bizim amacımız zaten Hırvatça öğrenmek değil mi? Şimdi vizitte falan olmasın? Vizit mi? Hımm. -hı. Hmm. Dur bakalım. Kalkıştık bir işe. Küfür yersek de Esra Hanım'ı şey yaparız. Rütükten bir kamyon adamla Esra Hanım kapısına dayanırız. Senin yüzünden radyoya ceza geldi Ay çok heyecanlandım. Sen de çok heyecanlandım. Hiç tanımadırız adamım. Edion Bey. İnşallah o gün tanıyordur. benim baba tarafı Arnavutluk göçmeni ya. Sen o konuyu açık. Oradan girerim ben. Edion Bey bizi tanıyor mu ki? Keşke Esra Hanım onu sorsaydık. Bilmiyorum. Belki dinliyordur. Ediyan bey mi? Arkadaşı dinliyordu belki. Di Cevap vermiyor. Nereye açmıyor telefonu belki? Nereye açmıyor galiba. Ediyan bey. İki kelime hırbatçı öğrenme şansımız da şu Edion anda. Ediyan Poyra. Neydi soyudu Ediyan bey? Hayron mu? Hayron. Hayro. Hayro. Ediyan beye ulaşamadık. Hay Allah ya. Dur ama telefonlar geliyor. Belki Ediyan bey kendisi arıyordu. Bize yazmasın diye. Çünkü Arnavutlar'da öyle bir şey vardı. Arnavutlar biraz tutumlu olur diye biliyorum ben. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doğu Özdemir, Çüycü. Merhabalar Doğu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne zamandır görüşemiyorduk? Hakikaten bugün eski dostlar hep bir aradayız. Doğu Bey e sizde e çocuk var mıydı? Efendim? Çocuk var mıydı sizde? Hayır canım. Düşündün derim ben. Hayırdır inşallah. Ben yayını dinleyemiyorum. Bursa'da yaşıyorum yaklaşık Aa. bir seyrede falan da evet. Görüşememe sebebimiz o zaten. Aa, ne oldu? Niye gittiniz Bursa'ya? Öyle burada da bir tesis açtık Doğumun başındayım ben de Ne tip bir tesis? Tüy Tüy gene orada da kaz yolluyoruz diyorsun Aynen o Şimdi siz yayını dinleyemeden mi aradınız? içime doğdu diyeceğim inandırıcı olmayacak bir arkadaşım aradı Hırvatistan konusunda bilgi lazımmış diye Evet Buyurun İyi günler Doğu Bey Sıra söyleyelim İyi günler Biz size Hırvatistan Hırvatça biliyor musunuz ilk başta onu soralım yani e, derdim anlasıp hırvatları dertlerinde sıkacak kadar var. Hadi canım. Atıyorsunuz. Doğu yani... Bey'in daha önce bir yalancılık geçmişi vardı yayınında. Hayır o idi ya. Beleşçemre miydi? Peki Doğu Bey mesela bira nasıl deniyor? Ee, Pivo. Tamam biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bildiğimiz tek kelimeyle sizi test ettik <gülüyor> ve geçtiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Peki. Şimdi, ee, geçici bize nasıldır <gülüyor> Hürbacı? <gülüyor> yok öyle bir şey yok ya. Yok da işte. Onu, onu, onu söyledi de geçici vize diye bir şey, yok. Bir kere kalıcı vize diye hiçbir şey yok zaten. Ona oturma izni deniliyor Geçici vize filan gerekmiyor. Mesela vizesiz girişler mes şu anda. Ha. Ama şimdi Fahire geçici vize soracaklarmış. Öyle dediler. Bize de dinleyicimiz söyledi. Dinliyordu Fahire herhalde şu anda. Yani Doğubeyin söyledikleriyle. Belki şey olmuştur, biraz rahatlamıştır ama e, durum nedir bilmiyorum. Bugün... Yani sorar, sorarlarsa adımı versin, ne? numara şeyde <gülüyor> Yurt dışına çıkış harcı gibi böyle bir e, şey olduğunu e, söylemişti. Saadet Hanım'la konuştuk da, evet. sevgili Doğu, böyle yurt dışına çıkış harcı gibi hani böyle bir pul tipi bir şey yapıştırılıyor ya. Alo? Gitti. E, Ha konuşuyoruz. Peki. Şimdi e, ilerleyen dakikalarda tekrar faile ayracağız da şu geçici vize konusunda bir netleştireyim bir Hırvatçasına öğrenirim yani. Yani Türkiye'den o, za o zaman şeyi diyorsunuz siz. Bu e, Türkiye'den çıkış için geçici yurt yurtdisi... dışı e işte onu Şeydi diyorum. Yurt dışı çıkış harcının yan tarafındaymış geçici vize enstitüsü tipi bir yer anladığım kadarıyla. E, şey e, ikametgah falan göstermiyormuş bir faile İkametkar pasaportla gidiyor işte. Abi ne ikametkarı <gülüyor> pasaportu var adamın? De pasaport pasaport. pasaport yurt dışı için. Bu e, şeyi, belgeyi veren yurtdışı hırlat makamlar değil ki bizim kendi devletimiz. Tamam emniyet genel müdürlüğü demiyor. Emniyet müdürlüğünden alınmıyor mu? E, tamam emniyet müdürlüğüne pasaport verilmez ki. kimlik verilir. Kapıdan içeri girerken pasaport almak için pasaport mu veriyorsunuz? Geçici Geçişimizi nereden? Peki ikametgahla, muhtara gidip ondan sonra mı Hırvatistan'a gidiyoruz? Hayır ya, o şeye verilecek zaten. Bu e, yurt dışı çıkış harcı ile birlikte. Hah, işte onu dedi sadece. Evet, evet, birlikte zaten. Şey değil, yanında falan değil. Orada eee ikametgah ile birlikte oradan bir form veriyorlar. Onu doldurması lazım ama ikametgah almadıysa çok zor. Ya, ya pasaportta bunu... yazmıyor mu? Pasaportta ikametgah adresi diye bir şey yazmıyor mu? Onu kullanır abi. canım pasaport. pasaport yazıyor ya. Adres yazmıyor yazmaz. mu? Yazmaz. Yazmaz. fail dinliyorsan bir bak pasaportta <gülüyor> adresi yazıyor mu yazmıyor mu? Yazsa da muhtemel değil. O da şeyi alması lazım. <gülüyor> Hatta hapisten düşer <gülüyor> Pasaportta adresi yazan <gülüyor> adam yakalandı diye. Peki bir şey soracağım. Onu, Tabii o şeyi geçici şey vizeyi, Hırvatistan'da mı göstermek zorunda? Transit, transit giriş yapmak için. Yok öncelikle buradan göstermesi lazım yoksa zaten şey yapamaz ki çıkış damgası falan alamaz Hırvatistan'a gitmesi hayal. Ya, girerken de dövüyorlarmış. Peki Doğu Bey çok teşekkür İy ederim. Rica ederim. Hadi Dobradan. Dobradan neden hoşça mı demek. O yok iyi günler demek o. Dobradan. Hadi bakalım Dobradan Dobradan. Peki Hadi. çok teşekkürler görüşmek üzere. Ya hemen Fahir'i bir an evvel aramamız lazım. Ne yapacağız? Ya bakalım geçici bize meselesini hallettiler. Ya bence artık telefon almayalım da Fahir'e arayalım. Fahir'e ulaşalım. Fahir'e yani. ulaşalım. Ee, ben sana söyleyeyim istersen numarayı. Şu geçici bize Ya çok kötü oldu bu ya. 20... 14. <gülüyor> telefonu söyledik bu arada Fahir'i. Hayırlısı. <gülüyor> Tokatlı dinleyicilerimiz ilgilenirlerse. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Şu anda sadece Pivo ve Dobro'dan demeye biliyoruz. Alo? Alo Fahir, dinliyor musun yayını? Dinledim ya. Ne? Sen mi son kısmını dinledim ya. Anlamadım bir şey. Abi şimdi bak bir dinleyicimiz daha aradı. Ne gerekiyormuş dedi? Ne? Bir şey gerekiyormuş dediler anlamadım. Hikâh ve ya abi? Geçici bize dobradan Dobro'dan diyebilirsin istersen. İyi günler demekmiş ve Pivo varmış. O da bira demekmiş. Bu ikisini öğrendik senin için. Evet. Aa Canlarım çok iyi oldu. makbule Ve ayrıca. Var mıymış abi böyle bir şey hakikaten evet ya Evet abi öyle diyoruz işte bak şey Yurt dışına çıkış harcı pulu alacağın yere gidiyorsun Oraya sor geçici vize diye Nereden alabilirim Umut, Hırmet Abi şey diyor ya bu Yurt dışına harcı açılan yere gidiyormuş Ne orayı biliyordur Umut Orayı biliyor musun sen Biliyorum biliyorum Biliyormuş biliyor, biliyor. orayı Yurt dışına çıkış harcının yatırılacağı yeri biliyor değil mi? O onun iki yan tarafında varmış. Onun iki iki yan, yan blokta Ama ikamet ikametgahla gidecek ben diyor. diyor. Pasaporttaki <gülüyor> adres muteber değil dedi Doğbe. O muta daha ben önce yani belki de ilk defa bir yurt dışına <gülüyor> çıkacaklar için. <gülüyor> Afahir onu oradan sonra belki ilk defa yurt dışına çıkacağını söylersen şey yaparlar. Hayr, bu arada siz biraz geç mi kaldınız? Ya yok geç kalmadık, gayet güzel varmak üzereyiz. Sizi kim götürüyor? Bizi mi? Hı hı. Biz, bizi bizden başka dostunuz yoktur. Burak diye biri götürmüyor musun? Burak götürüyor. Burak. Aa. Şşş. Dün... <gülüyor> Burak dur. <gülüyor> Radyonun radyo sesi açık biraz. Sesi açık o zaman sen bu Burak'a söyle. Radyonun sesi açık biraz. O zaman Burak'a söyle bir dönüsünler siz muhtara gidin abi. Ne yani muhtar abi ya. ikametgahsız zor olacak diyor. Gerçi hall halledilir ya. Yani hava kadar abi, gelmişiz. Ne, ne, bir şey olmaz ya abiciğim yok öyle bir şey ya. Niye o zaman geçici beziyem yok diye Örgütistan'a giremedim diye gelip ağlama. Bu arada pasaportun <gülüyor> yanında mı bu arada? Hayır. Pasaponsun yanına alırma, kıymetli ev bırak abicim o. Evde bırakacaksın tabii pasaponsu. <gülüyor> ne yaptın <gülüyor> <olur> pasaponsu? Ben yerlerimde saklıyorum. Fahir bir de Doktor Edion var. Ne var? Doktor Edion diye bir e, insana ulaştık. Gerçi yani ismini öğrendik ve telefonunu öğrendik sadece. Arnavutça, şey e, Arnavutmuş kendisi Hırvatçı biliyormuş. Son derece hakim. Tamam. İster misin onun me telefonunu mesaj atalım mı sana? Aksana da. Yani şey olarak kullanırsın Geçici bize ne demek abi demek için Onun yardımına ihtiyacınız olabilir çünkü İyi o zaman hadi size iyi yolculuklar Neredesiniz tamam. şu anda vardınız tamam. pivo, pivo ve dobradan Dobradan iyi günler bir pivo, bir de dobradan. dobradan şey demek İyi günler demek Zaten ha, tamam. ne kadar pivo o kadar dobradan Yani dobradan diye gireceksin Ondan sonra iki işaretini yap Elinle pivo e. Para birimi de Kuna'ymış. Kuna mı? Kuna. Aha. Senin akşam kor dediğin şey var ya. O Kuna'ymış. vay. Bak şimdi ya. Kuna ne abi? <gülüyor> abi Bu işte doktor ediyoruz sorarsın. Çocuğun ilk, ilk seyahati zehir Vay oldu. neredesiniz şu anda tam olarak? Bir de onu öğrenelim. Gidiyor. Neredesiniz? Neredesiniz? Zetim gidiyor. Ama o aha. zaman demek yaklaştılar. Yalancı. Kapa. <gülüyor> yalancı ne yapalım dizilerimizden... yani koca Ankara'da şu anda hırvatça bilen tek kişi var e, doğu biliyordu işte doğu piboyu biliyordu ya <gülüyor> dobradan diye kapatıyordu işte telefonu konuya hakim olsaydı doğu bence sa... konuya şey girerdi. beni tanımadınız mı lan falan gibi hatta küfür de ederdim nasıl olsa yayında hırvatça küfür etmek ayıp mı ayıp değil cezalık Tabi radyo televizyon üst kurulunda bütün dilleri bilen ve sırf o dillerin küfürlerini öğrenmiş uzmanlar var bildiğim kadarıyla. Yani küfür olunca bup bu, bu, bu, bu, alarmalar yanıyor. Şimdi mesela dobradan küfür olsaydı Rütük'te alarmalar yanmış mı olur Yanmış mı? olacak tabi ne zannediyorsun? Mesela bir dili ilk öğrendiği zaman hemen onu o dilin küfürlerini böyle kötü sözlerini. Mesela İngilizce şeyini. küfürler içinde yanıyor mu? Yanıyor tabi abi her şey için yanıyor. E, o nasıl anlıyor hangi dilde konuşulduğunu? Kim? Rütükteki ampullü. Hepsi aynı odada oturuyor onların. Ve ha, tamam bu benim falan deyip elini kaldırıyor. Diğerleri bütün dünya dillerini bilen bakayım. insanlar. Makineler değil yani gerçek Hayır. insanlar makine yani. değil. 40'ar 40 kişilik sınıflar düşün. O Çok güzelmiş şey. ya. Bayağı. Ben 16 kişilik e, sınıflarla da... Üniversiteye hazırlanıyor. 16 dilden daha fazla olduğu için daha çok adam Ve var. Ve U, U masa sistemiyle dershaneye hazırlanıyor. Ortada da bir radyo. Ve şunu düşünmeni istiyorum. Her radyo için bir sınıf. Kanal için. Ne anlatıyorsun ya? Anlam radyo örme. kanalı için bir sınıf oluşturuluyor. Bu da yarın... Ya şu güzelim şarkıyı dinleyemedik. Dobradan. Dinleyelim. Ondan sonra da... E, bir daha deneyelim istersen şeyi. Doktor Ediyona. Ediyona mı? Tamam amacımız ne şimdi? Neyi öğrenmeye çalışıyoruz? Geçici bize ne demek abi demeyi öğrenmeye çalışırız Tamam hadi bir daha dinleyelim çevir o zaman Çevirelim gerçekten iki defa cevapsız arama görecek Ondan sonra arayacak Arasın Doktor tamam Edyon. radyo otuyor bir şey mi kazandınız diyecek Hayır diyecek Tamam o Benim zaman yanlış çevirdi falan derler Söyleriz biz Esra Hanım'ı zaten atacağız suçuya O açıdan rahatız değil mi? Ne zaman atacağız suçu? Şimdi mi? Doktor Edyon küfür edince Doktor ediyor niye küfresin ya adam altı sene üç sene uzmanlığını yapmış durup dururken niye küfresin? Sabah sabah aradık diye. Sabah sabah aradık da bir işte bir önce bir soracağız eğer uyuyorum şu anda müsait değilim falan derse kapatırız. O zaman dobradan der kapatırız açık açık. Uyuyorsunuz hemen küfür edip kapatın deriz. Dobradan diye başlasana konuşmaya. Çok güzel fikir. Evet. Ne yapacağız? <gülüyor> Aradınız bir şeye. Şu an ulaşılamıyor. E, bu Türk. Bu sordan <gülüyor> Bu değil oğlum doktor ediyor. Ben evdeyim. Sen nasıl biliyorsun ki e, onu? Sağ gelmedi. <gülüyor> eee niye mesaj gelmedi? Mesaj bırakı falan diye. Daha sonra dediniz. Tele sekretere yönlendirmemiş demek ki. Adam akıllı oğlum. Doktor olmuş adam senin hmm. benim gibi değil ki. Okumuş. Demek ki bir kere gördü canı sıkıldı kim bu diye kapattı. Telefonu kapattı. Belki şey bilmiyoruz ki nerede çalıştığını. Belki o şeylerde falan çalışıyorduk. Esra'nın aynı nerede çalışıyor işte. Tomografide falan filan çalışıyordur. MR falan oralarda aletler hep kapalı. Esra'nın da boşuna otoparkta bekledi bak konuşamadık Edion Bey'le. Yok e Esra'nın zaten dinleyemeyeceğim herhalde demiştim. Şu böyle dinleyelim görsen boyası ardından hemen buradayız yine. Günaydın. Günay aydın ay, dın dın dın. Günay aydın ay, ay, dın Radyo tülesiniz. Panoram'ın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz modern sabahlar olarak e, meziyetlerimiz kısıtlı. Ama bir meziyetimiz var ki onu da altını çiziyoruz her zaman. Yaptığınız için takipçisi olacağız. <gülüyor> Bugün programımızı adadık. Bugün programımızı e, şu anda uygulamada olmayan geçici vizeye adadık. E, geçici vize uygulamasını kalkması için uğraşıyoruz. Ve önümüzdeki en büyük engel böyle bir e, uygulamanın olmaması. Ama bu bizi yıldırmıyor. Sevgili dinleyiciler eğer havaalanında çalışan varsa aranızda bize ulaşabilirse çok sevineceğiz. Veya tabii ki tıpkı Edyon Bey gibi ve Esra Hanım gibi... Ee, Hava alanında çalışan bir görevli tanıdığı olan dinleyicimiz varsa ve tabii Nazının geçeceği bir Nazın geçeceği ve biz aradığımızda radyodan arıyoruz deyince hemen küfür etmeyecek birisi çünkü önceden bir vaktimiz yok saat 10'da uçak kalkacağı için hemen olaya girmemiz gerekiyor. Havaalanında dinleyen var mıdır? Kontrol kulesinde. Havadan dinleyen var. Uçaktan aradılar zamanında. Havaalanında haydi haydi vardır. Vardır. Havaalanında da vardır da işte şu anda dinleyemiyor olabilir. Hatta bir Ebru Hanım mıydı hatırlamıyorum da. Ha, Havaalanı evet. yapılırken onun inşaatından arayan mimar dinleyicimiz vardı. Canım neyse o fi tarihinde de şimdi büyük ihtimalle havaalanında çalışan bir arkadaşı olan dinleyicimiz vardır. Eşi dostu Böyle şey tabii ki onu zor durumda bırakmayacağız. Sevgili onu baştan söyleyeyim. Ben havalı anda olsa da şimdi aracı olmasak ben çok korkuyorum küfür yemekten. Halihazırda hava anda olanlar işte onların dinleme dinleme şansı olmayacak. 5 kaydırabilecek olanlar. Dinleme şansı olmayabilir ama anons yapabilecek olanlar. Çok güzel olurdu ya. E havalı anda Fayd an... lütfen geçici bizlerimiz için başvurunuz. Böyle bir anons olsa eğlenmez miydik? E, şey yapalım, yaptırtalım. Geçici vize bölgesine gelmeniz. Arzu'ya söylesek gitmez mi danışmaya havalarında? Ya biz kayb kay, şey yaptık, biz kaybolduk Geçici vizenin orada buluşacaktık. Yok. Bir ya, havalarında öyle bir yer yok derler abi. Geçici ama, vize derken bilir, bilir miyim? Şey, anonsu yapacak kişi. E, bilir tabi. <gülüyor> <gülüyor> yani, o zaman şöyle yapalım. İlk başta anonsu yapacak kişi. Ne anlatalım? Geçici vize'nin ne olduğunu. Tamam şimdi bak adım telefonlar ha, geldi. Geldi. <gülüyor> Hala çalışan dinle. Yaşasın ya. Yaşasın ya. Vallahi noktaya geldi. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşürüz Günaydın beyefendi? Burçin Bey. Burçin Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda yoldayım. işe doğru gidiyorum. İşe doğru gidiyorsunuz. Radyonuzun sesini başladım. biraz kısar mısınız Burçin Bey? Kapattım bile. Süpersiniz. Bu yok telefon hattından kaynaklanan bir şey. Burçin Bey havaalanında mı çalışıyorsunuz? Hayır havaalanında bir arkadaşım çalışıyor. Ha. Ne, peki nazı, ne, ne, nazınız, ne, ne nazınız geçer mi ve havaalanından nazı geçer mi? Efendim? Havaalanından nazı geçer mi? Ağırlığı olan birisi. Ağırlığı, ağırlığı olan birisi evet. Hatta birkaç tane arkadaşım çalışıyor da hangisini konum edin? Ben, için yani bakıyorum. işte en yakın size en böyle e, nazı yani Burçin Bey dediğimiz zaman hmm. ha tamam akan o, sular durur diyecek olan hangisi Var. Biz kayıp eşya bölümünde şef arkadaşım var. Allah süper var. süper. Tamam. Şu anda havaalanında mı peki? hava Havaalanında çalışıyoruz tabii. Tamam o zaman. Şu anda mesaisinde. Yayından alıyorum. Kapatmayın lütfen. Kapatmayın tamam. Burçin Bey. Tamam. Evet, modern sabahlarda e, her gün olduğu gibi bir ilk gerçekleşiyor. <gülüyor> ve şu anda canlı yayında Burçin Bey'in telefonunu alıyor Ege. E, ilerleyen dakikalarda hatta hemen Burçin Bey'in teşekkür edip telefonu kapattıktan sonra Burçin Bey'in çok değerli arkadaşıyla konuşacağız <gülüyor> ve geçici vize konusunda e, önce havaalanı çalışanlarını daha sonra da e, diğer yetkilileri bilgilendirdikten sonra en son aşamada da zincirin son halkası olan Fahir Bey'i bilgilendireceğiz bu konuda çünkü siz de şahit oldunuz bize inanmadı bize inanmadı o yüzden yetkili bir kişiden bunu duyması lazım zincirin son halkası evet şu anda tamam o zaman onu da alalım Heh, bir tele... çünkü Burçin Bey'in evet. çevresi o kadar geniş ki sevgili dinleyiciler 2 isim 2 telefon tamam o zaman samimiyet de var bir saniye bir, bir saniye dinleyiciler Sevgili dinleyiciler bir saniye. Bir saniye. <gülüyor> Ramo mu? Ramo diye mi arayacağız biz adamı? Evet. Ramo diye bir dinleyicimizi arayacağız. Peki çok teşekkürler. Bizi biliyorlar mıymış Ege onu sor. Ege bizi biliyorlar mıymış modern? Moderni biliyorlar mıymış? Modern sabahları biliyorlar mı? Modern sabahları biliyorlar dedi. Hayır, o tanıdı dedi. Siz yapmaya hazır. Tercih sebebi olabilir. Şimdi e, iki tane telefon var. Tamam. Birisi Burçin benim çocukluk arkadaşı, biri de çok eski iş arkadaşı. Ramo mu iş arkadaşı? Ramo. Onun iş yapıyormuş. Ee, o havalarında havalarında bayağı etkili bir isimmiş. Hadi ya. Evet. Yani e, Ramazan mı? Gerçek adını sorsan. Gerçek adı Ramazan Bey. He. Yani şey yap, yapabilecek mi insan? Pardon. Fahri... <gülüyor> geçici bize bölümle çağırabilecek miyiz? Hadi çekinden geçmeden önce halletmemiz lazım. Bence çekinden sonra daha güzel olur. Pa pasaportunuz iptal edilecek beyefendi diye. <gülüyor> <gülüyor> efendim ben 500 milyon verdim. Bu <gülüyor> Şöyle bir... Hayır efendim bavulunuza ek olmak zorundayız. Ne alakası var efendim? 800, 800, 800, 800, milyon... <gülüyor> 800 milyon verdim babula. <gülüyor> <gülüyor> İçinde ne var? Boş. Çünkü herkes öyle dedi. Boş git dolu gel dedi. Hadi arayalım o zaman hangisini yani arayalım. Yani arayalım aramasına da şimdi e, bu telefonla telefonlarını aldığımız beyler, e, beyefendiler havaalanı işletmesinin önemli noktalarındaki isimler. Ha, Biz, kariyerlerini bitiririz kariyerlerini mi? Kariyerlerini bitirmek değil de e, Esenboğa Havaalanı'nın personeli radyodan arayan iki zibidiyle eee şimdi gücünü bırakıp <gülüyor> geçici bize uygulaması şakası yapıyor. intiba uyanması. E tamam o zaman kod adlarıyla konuşalım o dinleyicilerimizle. Mesela cano. <gülüyor> tamam o zaman deyin arayalım. Onun ismini geçirmedik henüz Onu kod adıyla arayalım. Nasıl is beyefendi biz radyonu arıyoruz. İsminizi isminizi telaffuz etmeden konuş. <gülüyor> öndeyiz Sen önce konuş yine ya da şeyler, yayına bir şarkı dinleyelim. Güzel bir şarkı. <gülüyor> o şarkının da güzel olması şart ama. <gülüyor> Sen güzel bir şarkı ayarla. O şarkıyı dinlerken o beyefendi beyefendi mi o hanımefendi mi çocukluk arkadaşı olan beyefendi. Tamam. Benim anladığım kadarıyla bu için hep böyle Erkeklerle arkadaş olmuş Hani öyle kızları pek aramızı almıyoruz falan diye Onu durumu aktarırız O da belki bize bir yardımcı olur <gülüyor> Ne diyorsun? Güzel fikir Ben Bana her yönünde mantıklı geldi Sadece... Zaten saat tam 9 olacak şimdi Nasıl 9? Saat 9 oldu sen ne zannediyorsun? Geçici bize derken bir programın daha sonuna geliyorduk neredeyse Tamam. O zaman, şimdi... o zaman tamam Günaydın Günaydın Günaydın, Günaydın. Günaydın. Ay, ay, de. <gülüyor> Tatlı bir cuma şımarıklığı var üstünüzde Bak alışkanlıkla Fahir'in potunu açmışım yine Sanki Aa, buradaymış gibi cesim Fahir potunu açtıysan hadi bir Fahir'e arada konuşalım <gülüyor> Çok özledim diyip bu anımızı anlatalım <gülüyor> Sen yokken <gülüyor> mikrofonunu açtık. O kadar alışkanlık. Ve şu anda senin sandalyen boş. Keşke buraya bir şey bıraksaydı ya. Bir şortunu, bir tuşortunu. O sandalye ondan başka hiç kimse oturmuyor değil mi? Hiç kimse. Hiç kimse oturamaz da. Şimdi o olsaydı rahmet şöyle derdi. Oturar olursa. <gülüyor> diye böyle dedi. numara kullanılmaktadır. The number you have there <gülüyor> is <Peki, gözüme. gülüyor> kapat istersen. Ben nasıl arayamadın Fahir'i ya? Şey mi oldu acaba? Geçici... Ara? Yanlış çevirdin abi numarayı bu kadar. 706'dan sonra bir S var yalnız. He tatlı onu, bir S var Onu Dün, vermiyorsun sen. Onu vermedim. Oradan ben zaten sevgili Nica, O S'i atladığım için şey oldu. Dur bakalım. Fahir ne yapıyor acaba? <gülüyor> S? Ay. Sevgili danışmadan çağırttık biz Fahire. Böyle şeyler uğraşıyoruz. Yaşımız 35. <gülüyor> Bakalım. The person you called. Sen çünkü. Ya öf diye açıyor şimdi telefonu kesin. Ya da açmayacak. İki ihtimalle. Uğru bitince huzursuzluk. Ha. Bu faaliyetle niye çıktık ya diyorlardır. Yalnız açmazsa tavır olarak algılayacağım mı? Ben. ben de tavır olarak algılayacağım. Ama telefonu çalıyor açmıyor İşte tamam. Umut'u ararız. <gülüyor> Araracak insan çok. <gülüyor> de zaman zaman size de böyle oluyor mu? <gülüyor> Arıyorsunuz mesela açmıyor. Açmıyor ya. Hakikaten açmıyor resmen. Niye böyle bir şey yapıyor ki? E sıkıldığı demek ki adam. Ama ayıp denen bir şey var yani. Sonuçta biz de onun arkadaşıyız. Biz yani... <gülüyor> Belki Hırvatistan'a gidemedik biz ama. Evet hakikaten. Yani Hırvatistan'a giden arkadaşları mı gerçek arkadaşı oldu acaba? Vallahi iki saatte değiştiyse bu kadar pes diyorum. Vallahi değişti. Umut'u ara o zaman. Var mı Umut'un numarası? Var tabii. Ben yurt dışına çıkan herkesin telefonunu alırım. Ya yani ne olur ne olmaz lazım olur falan diye. Dur bakalım. Evet. Allah Allah niye açmadı ya? Merak ettim. İki ihtimal var ya çok meşgul. Üç ihtimalle bir oyun. Ya çok meşgul ya da sıkıldı. Boş boş konuşuyoruz diye. Öyle olsaydı yüzümüze kapatırdı bir daha aramamamız için. Bence kesin başına bir e, şey geldi. Yüzümüze kapattı zaten. En son konuşmamızda hatırlarsan yüzümüze kapattı. Ben tam uyarmaya çalışıyordum onu havo sistemine göre ama yüzümüze kapat. Sen havo sistemi falan diye Umut'a söyle. Tamam. Ulaşamadık, merak ettik <gülüyor> <gülüyor> Ben öyle diyeceğim dur. <gülüyor> Şeyi biraz az kıssan Ege. Müziği mi? He. Tamam. Sersem çalan telefonu da Dur. Acaba bunların hepsini içeri mi aldılar? Alo. Umut Ege ben ne haber? Sağol abi senden ne haber? İyidir, ne yapıyorsunuz? İyi abi, ne yapayım ya? Ee, şey oldu, ne sıkıntı abi? oldu fayrımız. Ne? ne olmadı mı? Ne <gülüyor> sıkıntısı <gülüyor> oldu? <gülüyor> Umut, ne Umut. Umut günaydın, Oktay ben. Günaydın abi. Ee, Umut, ya bir şey diyeceğim, demin biz Fahir'i aradık, açmadı. Merak evet, ettik. başına bir şey mi geldi diye merak ettik. Şu anda yayındayız da. 3G Teknoloji'ye tabaklı. Abi, ee, şey... Fahir'in pasaportuyla ilgili problem çıktı da, şimdi onu çözmeye çalışıyor, içeride o. İçeride dediğin, parmaklıktan ardından... Yani. <gülüyor> <gülüyor> Şu enstitüye anlılır. Ne anlılır? Enstitüye almışlar <gülüyor> oğlum. Olabilecek en korkunç şey oldu. Evet, Umut, şimdi, şimdi biz <gülüyor> havaalanının hıfzı sahasına ulaştık. <gülüyor> hıfzı Aynı sahada mi? Ramazan Bey var. Fahir, hıfzı sahadan Ramazan Bey'in adını dersin. Biliyor musun Fahir? Dör. Şu anda neredesiniz Umut? Şu anda şey değil, dişe kuyruğundayız. Dişe kuyruğundayız. Yani şeyi geçti, evet. valizlerinizi verdiniz mi? Öyle soruyor. Yok, daha hala elimizde valizler. Abicim <gülüyor> o zaman biraz geç mi kaldınız siz ya? Hayır <gülüyor> Yani 13 ayda gideceğiz ama, saatte çoğulduk. 8.30. Bir faile alabilir miyiz Umut? Açmıyor bizim telefonlarımızı. Evet. Hadi görüşürüz. Başkanım buyurun, saygı duyuyoruz. Abicim niye açmıyorsun telefonu? Merak ettik. İki saattir seni arıyoruz ya. Hayır, pardon. Bu telefon şeydir. Bir bakayım. Bakarım şimdi. Tamam, kapat da bir bakar ya. Dur bir dakika, kapatma. Tamam. Kapat dur bir dakika. Ne oldu ha, sana? Ne oldu abi? Sorun çıktı ya. Ne sorun <gülüyor> çıktı? Çok, çok bir sorun çıktı. Şimdi bu <gülüyor> şekil olmaz diyorlar ya. Bu <gülüyor> şekil alamıyoruz diyorlar. Bize de mi sorun çıktı? Hayır. Hayır, şey <gülüyor> bir şey gelmiyor. Hayır, çok problemim. Hayır, yanımızda bayan vardı, Zal. Ya. <gülüyor> <gülüyor> yanımızda bayan <gülüyor> var. <gülüyor> Eğer <gülüyor> ondan <gülüyor> rahatsız <gülüyor> oluyorsanız, yanımızda bayan vardı. <gülüyor> ya, vallahi bilmiyorum, ne diyeceğiz bilmiyorum. Hayır, evet. bir şey soracağım. Şimdi, ben şimdi ben sen prosedürü öğrendin mi? Yani variz... sökümler, tamam. valizi Tamam. Varisi veriyorsun, ondan sonra ne yapıyorsun? Fahirci veriyorsun ondan sonra diyorsun Gönülüm artık size emanet Peki Fahir bir şey daha sormam Gerekiyor sana şey ee, Siz niye aktarmalı uçmuyorsunuz da İstanbul'u uçuyorsunuz normal bir uçakla İşte ben bu pasaport yüzünden <gülüyor> Senin ismini Senin ismini var, anons da. ettiler mi Evet, evet ettiler ya sen yaptınız abi onu. Nasıl kimi Biz <gülüyor> Yaptırmadık abi. Bize de telefon geldi. Fair aranıyor havalarında ulaşabiliyorsanız lütfen danışmaya gönderin diye. Senin konuşmalarını duyan birisi bizi aradı. Fair galiba kaldı. geçici bize olmadan çıkmak istiyor dedi. Nerede şu anda arkadaşlar o yüzden. Neredesin? Yayındayım. Ha öbür arka Yayındayım. gerçek arkadaşlarıyla konuşuyor. Gerçek arkadaşlarıyla konuşuyor. Çünkü bizim telefonumuzu açmadı Fair demin. Aşk olsun hayatım duymadım ya hiç duymadım heyecandan her yerim titriyor <gülüyor> daha İstanbul'a gidiyorsun. ne heyecanlanıyorsun ya <gülüyor> burada bir başlangıç oradan da verindi Balkanlar bir ne şey soracağım sen mi? İstanbul biliyorsun değil mi bu ben bu yanındaki Umuta çok güvenmiyorum adalara falan götürüyor ya. olmasın seni <gülüyor> Murvatızlar çok güvenilir bir itibar yaratmadı ama buralar ad Adriyatik işte bu da işte Örenciden adaları falan filan ne seni çok özledik. Ee, bütün sıkıntılarını unutup Güzel bir tatil yapman tek dileğimiz Ay, Aynı şekilde O zaman Ay seni, yavrum, seni öpüyoruz Hepinizi öpüyorum de, Ben de çok öpüyorum Demin ne oldu biliyor musun Fahir? Ne oldu? Canlı yayında bir ilk gerçekleşti Ve iki kişi olmamıza rağmen Üç mikrofonu açtı Ege Senin yokluğunu unutarak ya. Yani o kadar Sen, duygusal anlar yaşandı ki Burada canlı yayında bir ilk gerçekleşti 3G teknolojisi yani Ne hey yavrum be Fahir kapatma lütfen. Ha. Kapatıyorum şu anda şeydeyiz. <gülüyor> Neylesin? <gülüyor> Çekinden Yanını, tamam. suyunu falan aldın mı? Aldım, aldım. Tamam. Neymiş şeyini falan aldım. Hadi öptün. Hadi iyi tatiller İyi Tatiller Jeniko. Tamam hadi ben. Hadi güle güle. <gülüyor> şu konuşmada gerçekten gerçekten vedalaştığımızı hissettim. Ben de öyle hissettim. Gerçekten duygulandım ya. Yani şu anda çok zor. Fahir <gülüyor> yani küçük fair'imiz bir kuş da elimizden uçtu. Hatırlar mısın? Hatırlar mısın? Radyoya ilk gelişini fayırın. Hiç hatırlamaz mıyım ya? Ne kadar Hatır, tam gençti. Tam hatırlamıyorum ama ne kadar genç? gençti. Gencecik. O zamanlar e, hatta bir espri olmuştu da yani böyle hepimiz gençtik tabii insanlar konuşuyordu. Ben bugünce New York'ta yaşayacağım. Ben e, işte Paris'te yaşayacağım. Londra'da yaşayacağım falan diye konuşuluyordu. O tıfıl çocuk bir anda şey demişti. Ben de Ankara'nın dışına hiç çıkmayacağım demişti. Ülkemi çok seviyorum. Beni başka bir yere götüremezsiniz falan demişti. Bak insanlar değişir işte. Ben... E değişir. Değişme kapalı olmamak lazım. Yani bir de ben şey hatırlıyorum. Ya ne o Fahir hep bizimle birlikte kalacak. O böyle bu Türkiye'nin Ankara'nın bir değişmeziydi diye düşünüyorum. Bir sabitti. O, o ortadan kalktı. Benim yani işte dayanacak hiçbir şeyim kalmadı artık. Ya öyle düşünme. Şey de düşün. Mesela biz ilk gördüğümüz zaman Fahir'i neydi? bir gencecik, ne? gencecik tek aç rubisi, bir aç köpek gibi bir şeydi yani Türkiye'den başka bir yeri görmemiş bir gencecik kardeşimizdi ve tam o günden 22 sene sonra <gülüyor> şu anda şu anda yurt dışına gidiyor bir yani, göz açıp kapayıncaya kadar geçen neredeyse. zamanda ne kadar çabuk geçmiş yani şöyle bir bakıyorum da geriye duygulanmamak mümkündü Tabii ki de tabi ki de destek olacağız göztek <gülüyor> halimiz yok. Değil mi? Tabii ki de destek ol. O yüzden de evet, elimizden geleni yapacağız. Yani böyle bu kadar çabuk olmamalıydı. Benim söylediğim o. Baştan beri onu söylerim ben. tekrar tekrar birkaç defa. Ne dedin? Böyle olmamalıydı. Y İstersen İngilizce de söylerim ya. Yani. Gerek yok. Fahir olsaydı o daha güzel söylerdi. <gülüyor> Telefonda açık kaldı. Telefonu açık kaldı. Sansam bu şu yaşadığımız anı telefonun açık kaldığını e, telefon edip sürdüğün <gülüyor> Fahiş, ne kadar duygulandığımızı bir kere daha anlıyoruz. Senle konuştuktan sonra telefon açık kaldı diye. Telefonu kapatmaya takatim kalmadı desen, olur mu o tip bir şey? <gülüyor> e, bir toparlamamız lazım ben kendimize. Neye bozuldum, biliyor musun? Neye bozuldum? Adam resmen biraz bizi başından salmaya çalıştı. Resmen onu ben, ben onu hissettim yani. Yoksa gitsin, geçsin, yeni kültürler, yeni insanlar tanısın, pasaport kullansın falan bunlar hepsi çok güzel şeyler. Herkes yaşasın bunları ama yani gidiyorum yeni bir pencere açıyorum hayatımda diyerek o pencerenin öte yanına perdeler çekmesi bana e, koydu. Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bir İngilizce mi söylüyorsun? Hayır bir, şey? bir kere daha arayalım Faire. Son Ve, bir kesildi. Evet diye. bir kere daha arayalım. Ve işte gerçek dostluk burada devreye girecek. Yani burada bırakırsak eğer gerçek dostumuz olmadığını hissedebilir. Yani o yüzden bir kere daha arayalım ve e, bu hissettiklerimizi anlatalım. Yani burada bırakırsak çünkü çok kötü bir noktada bıraktık yani. Yani zorunluluktan dolayı kapandı demin telefon. Resmen öyle oldu. Resmen değil mi? Öyle oldu. Yani birileri birileri bizim dostluğumuzu çekemez oldu. Ve nedense bizi hiç tanımayan bir takım adamlar bunlar. Havaalanındaki o hanfendiler Doğru söylüyorsun ya. Ne olursa olsun, kim olursa olsun, biz bu adamla bir yola baş koymuşuz. Yani e, bütün dünya, bütün sınırlar önümüze gelse bile biz görüşürüz arkadaşımızla ya. Kim engelleyebilir? Saçmalamasınlar ya. Dikkat ettiyseniz bizi çekemeyenler. Başka <gülüyor> telefonlarda var. Aranın numara kullanılmamaktadır. 3G <gülüyor> teknolojisine geçtiğimiz için alışamadınız. Hakikaten bazı şeyler oturmadı kafamda demek ki. Yalnız e, çok kötü bir noktadayım ben şu anda. Zaten moralimiz bozuktu. Canlı yayında bir ilk gerçekleşecek ve ağlamak üzereyim. Yani ya bir an, an önce Fahir'le konuşmak istiyorum şu anda. Lütfen bağlar mısın? Ben de yani şu anda benim de tek istediğim bir an evvel Fahir'e ulaşmak ve iyi olduğunu kendi sesinden duymak. Başkasına yani Umut'tan falan Fahir'in iyi olduğunu duymak bana yetmiyor anlatabiliyor muyum inandırmıyor Ya ben rahatlayamıyorum Neye bozuldum biliyor musun biz Fahir'in cep telefonunu bilen insanlarız Aradığınız numara kullanılmaktadır Biliyoruz da çeviremiyoruz kadarıyla. Nasıl, nasıl çeviremiyorsun ya <gülüyor> S veremiyorum Oktay S veremiyorum anlatabiliyor muyum S verenmeyecek bir <gülüyor> ve hale geldi <gülüyor> O kadar sabırsızsın ve o kadar Fahir'in sesini duymak istiyorsun ki 706'dan sonra S veremiyorsun durak sayamıyorsun S S yani S, neye S, bozuldum biliyor S. musun ben? Onu söylüyordum demiş sana. Neyse. Biz Fahir'in cep telefonu numarasını biliyoruz. Gerektiği zaman çeviriyoruz. Rehberden seçtiğimiz anlar bile oluyor. Ama bir başka arkadaşın vasıtasıyla konuşuyoruz Fahir'le. Evet. Bu, bu evet, Senin evet. moralini bozmuyor mu? Dikkatini çekmedi mi her şeyden önce? Çok bozuyor. Bak bunda da eğer yanlış derse stüdyoyu terk edecek Diyecek ederim. galiba. Arabanın numara kullanılmamaktadır. <gülüyor> Nasıl yapıyorsun Ege bunu ya? Bu kesin Fahir. Nasıl Fahir? Çünkü o da İngilizce konuşur. Böyle bir durumda Fahir olsaydı o da İngilizce konuşurdu. Ben niye çeviremiyorum telefonu? Çünkü 3G teknolojisine geçtik. Ege'ciğim bir kere daha çeviremezsen geri zekalı durumuna düşersin. Canlı yayında ilk defa geri zekalı durumuna Biri düşmüş olacak. olacak. <gülüyor> ne yapıyorsun ne sen Ne yapayım ne kadar es vereyim? Tamam bak bir kulağına götür bakayım. Kulağında kulaklık var. Gigi Kaç numara basıyorsun diye sayıyorum şu anda. Şimdi oldu galiba. Sesdeki bozukluktan anlıyorum. Şimdi oldu. Arabanın numara kullanılamamaktadır. Ben ya. Kullanılamamaktadır diyor. acaba Fahir yani bir espri mi yaptı telefonla? Yani ben şöyle anlarım. Fahir hiçbir zaman bizim gerçek dostumuz olmadı. Bize sadece kullandı. Bu mu demek Hayır bu? benim anladığım ne biliyor musun bu mesajdan? Ne? E, <gülüyor> da şey Irv gitmeden. Evet. Telefon numarasını değiştirdi bizimle görüşmemek için. Bu da bence ben. Kapattı numarasını. aldım. Numarasını kapattı ve yeni numara aldı. O zaman mutluluklar Faire. Bir daha arayayım mı? Hayır artık arama ya. Artık Kuşu arama. arama. Na, hareketi hatayı kendisi bulsun düşünsün. Her zaman o haklı olamaz. Her zaman üste çıkmayı çok iyi biliyordu ama bu kez biz üste çıkıyoruz Fahir <gülüyor> Döndüğünde ne sen ne eski Fahir olacaksın ne biz eski Ege Bokhtay. Let's be late ay the night. Günaydın.